2002'de evet. bırakılmış bir not sanırım. Evet. evet, öyle tarih orada öyle gözüküyor. Evet. 20, 20 Şubat 2002. Evet, evet. Orada da böyle bir bu bir yeri işte biz koruyamadık. Ee, evet. Biraz. Utanalım kendimizden ya da utansınlar mı bilmiyorum. Bu, bu sadece tabii şimdi burada bir hani orada sahip çıkamayan oranın emekçileri, nazilli halkı değil bir kuruma bir evet. ulus sahip çıkamadığı yani bir toplumsal evet. bir koyverişten bahsedebiliriz. Orada kimsenin özellikle bir şey olmadığını ama burada benim beni çok etkileyen ilk yazan bunu çok üzgünüm be atam diye yazmış. Evet. Ama sonra bir başkası gelip, onu düzeltip üzgünüz yapmış. O evet. M Z yaparak o da Kolektifleştirmiş. yani o bir paylaşım e, şeyi olarak,